Radyo tiyatrosu. Yılların Üçgeni Yazan Agatha Christie Çeviren Radyo uygulayan Yalçın Öktem Reji Zehni Küçümen Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Herkül Poirot Nüvit Özdoğru Pamela Gülgül Sara Filiz Toprak Valentin Chantrey, Alev Gürzap Tony Chantree, Ersan Uysal, Majori Gold, Ayşe Yalçın, Douglas Gold Ahmet Yalçın, General Barnes, İsmet Ay, Barmen Zihni Göktay. Güzel değil mi Bu mevsimde İngiltere'de olmadığımıza ne kadar şükretsek azdır ee, Öyle Düşünsenize Ekim ayında Londra ne çekilmez olur Yağmur sis, soğuk ee, Bu güneş de biraz fazla yakıcı bana sorarsanız oh, Aşk olsun Bay Puaro Güneş için gelmedik mi buraya Gerçi siz her yanınızı örtmüşsünüz Güneşten korkar gibi bir haliniz var ee, Biz eski kuşağız Güneşten korunmak gerektiğine inananlardan Oysa ben bir güzel yanmak için neler verirdim Yanamıyorum nedense Her yanım leke leke oldu Sen, sen ne güzel yandın Sara Her yanın aynı oh, Seni kadar uğraşmıyorum da ondan herhalde Çılgınca kıskanıyorum seni Biraz daha yağ sürüneyim bari şey Bay Poirot Size zahmet olmazsa eğer Sırtıma biraz yağ sürer misiniz Ben uzanamıyorum da Elbette Marmozelle <gülüyor> İyi mi böyle oh, Çok merhaba Zara o kadın var ya Hani akşam Chanel modeli bir elbise giymişti Haklıymışım Gerçekten Valentin Chantry'miş Şahin. Görür görmez tanıdım Sağ olun Bay Poirot Bu kadar yeter sanırım Ah. Tanıyorsunuz Valentin Chentry'i siz dediğim. Ee, i̇smen e, gazetelerde falan resimlerinde görmüşümdür herhalde. Çok hoş bir kadın gerçekten. Erkekleri böyle deliye çevirmesinin nedeni de meydanda. Öyle bir havası var ki herkesin kendisine hayran kalmasını olağan karşılıyor. Daha da ötesi hayran kalmasalar şaşacakmış gibi duruyor. Ee, i̇nsan kendinden böylesine kuşkusuz olursa elbette ortalığı birbirine katar. O yüzden yaşlanmış olması gerek artık. Ben kendimi bildim bileli duyarım bu kadının adını Yok canım, kırk yoktur daha ee, Dur, dur hesap edeyim ee, Olsa olsa 39. Unutma ki güzelliğiyle dillere destan olduğunda daha 16'sındaymış. Kaç kez evlendiğini bile bilen yokmuş öyle mi? Sayısız kocaları olmuş derler <gülüyor> Amma yaptınız Bay Poirot Bizim gibi bu işleri yakından izlemeyi iş edinenler hiç bilmez olurlar mı? Valentin Chantry'nin kaç defa evlendiğini Sayısız sevgilileri oldu Kocalara gelince bu beşinci oluyor galiba Ay evet evet beşinci Deniz subayıymış bu seferki Kaptan hem de ilk evliliğini Bir İtalyan kontuyla yapmıştı Sonra Amerikalı bir milyoner Ondan sonra profesyonel bir tenizçi Derken otomobil yarışçısı e Adamların hepsi de ölmediler herhalde Yok canım yalnız Amerikalı milyoner öldü Ötekileri boşadı bu Müthiş de paralı biliyorsunuz Ailesinden kalanlar milyoner kocadan kalanlara eklenince... Aa, dün gece gelen öteki çiftin kimliklerini de öğrendim. Soyadları korkmuş. Adam müthiş yakışıklı. Balayına mı gelmişler? Hmm, hayır. Kadının giysileri yeterince yeni değil. Yeni gelinler hemen anlaşılır giysilerinden. İnsanları gözlemek kadar ilginç bir şey yok dünyada. Sırf uzaktan dikkatle bakmakla kişiler hakkında bir sürü şey öğrenilebilir. Sen yalnızca bakmıyorsun ki şekerim. Dünyanın da sorusunu soruyorsun. Aa, bu gold çiftiyle bir kelime bile konuşmadım daha Hem soru sormak ayıp değil ya Kişi çevresindekilerle ilgilenmeli Kesinlikle inanıyorum buna İnsanoğlu ne harika Ne akıl almaz bir yaratık değil mi Bay Poirot ne bağlı Aa, Öyle demeyin Bay Poirot Bence insanoğlu kadar ilginç İnsanoğlu kadar anlaşılmaz Hiçbir şey yok dünyada Anlaşılmaz mı dediniz Bence öyle değil Elbette anlaşılmaz dedim Tam birini her bakımdan anladığınızı sanıyorsunuz Sonra kalkıp öyle beklenmedik bir şey yapıyor ki Şaşıp kalıyorsunuz Hiç öyle değil Hatta tersi daha doğru Kişi hemen her zaman karakterini gösteriyorsa Ne gerektiriyorsa aslında Onu yapar Beklenmedik bir şey yapan Çok az insana rastladım Öyle ki sonunda sıkıcı olmaya başlıyor insanoğlu oh, Size katılmıyorum bu konuda Kızma şekerim of, Kızmıyorum canım ben insanları gördüm mü hemen onlar hakkında kafamı yormaya başlarım Nasıl kişiler acaba Birbirleriyle ilişkileri nedir O anda neler düşünüyorlar Neler duyuyorlar diye düşünmeye başlarım İnanın çok değişik Çok oyalayıcı bir şey Oysa kişilerin davranışları birbirine öylesine çok benzer ki Bence denizde Çok daha fazla çeşitlilik var <gülüyor> Yani insanlarda bir takım davranış özelliklerinin e, tipli, e, Tiplerin diyelim isterseniz inelendiğimi mi söylüyorsunuz ah, dost, Tamam böyle ne o kumun üstüne ne çiziyorsunuz Bay Poirot Bir üçgen Bakın bakın çendriler geliyor Kadın gerçekten de çok güzel değil mi Şu koskoca lacivert gözlere bakın Şu yürüyüşe bakın Vücudu da hiç bozulmamış Sus Pamela işte Ne kadar yakınımıza oturdular baksana Kötü bir şey söylemiyorum ya Güzel diyorum yalnızca Ama kocası çok süratsız bir şey Sus, Şuna Pamela Yüzünden düşen bin parça oluyor İnsan böyle bir kadının yanında surat asar mı? Üstelik evleneli de 6 aycık olmuşlar. Nereden bulmuş bunu? Kim bilir? Tony sevgili, bir sigar Biliyor musunuz? Müthiş ilgimi çekiyor bunlar Adam tam bir hayvan Sessiz, suratsız Bu kadın belki de kendini bir kaptan oynatıyormuş gibi hissediyordur <gülüyor> Dediklerine göre deli gibi tutkunmuş adam karısına Ama kadın öyle çabuk bakıyor ki erkeklerden Gene de bana kalsa bunu başından kolay kolay savamaz Tehlikeli bir adama benziyor Kadın bırakmaya kalksa onu Öldürür mü acaba adam <gülüyor> de geliyor aklına ha Bak bak ötekiler de geliyor Kadının adı Marjorie Adamınki de Douglas Ne yakışıklı adam değil mi Üstelik karısından dört yaş küçük Nerede öğrendin bütün bunları Otel defterine baktım Burada yasalar böyle biliyorsun İnsan yaşını da bildirmek zorunda Kadın 35 yaşında. Hıh. Hiç -hı. de i̇şte güzel değil üstelik. Ufak tefek bir şey ama yüz hatları fena değil. Ama sen de Fariye'ye benziyorsun. Tüpeksilik, solgun bir şey. Sus, sus artık geldiler. Aa günaydın. Ne güzel bir gün, değil mi? <gülüyor> günaydın. Oturabilir miyiz? Elbette, buyurun. <gülüyor> Ay, ne de güzel yanmışsınız. Ben bu beyazlığımdan utanıyorum doğrusu. Düzgün yanmak için çok özen göstermek gerek. Ee, yeni geldiniz, değil mi? Evet, dün akşam Vapod Italia gemisiyle adaya ilk gelişiniz mi? Öyle. Ne güzel bir yermiş. Yolculuk çok Aa. uzun sürüyor ama. Ya keşke İngiltere'ye daha yakın olsaydı. Ya işte o zaman çok kötü olurdu. Kıyıya sıra sıra dizilmiş bir sürü insan, balıkçı tablasına yayılmış balıklar gibi. <gülüyor> tıkış tıkış çekilmez bir kalabalık. O da doğru ya. Tony sevgilim, güneşli harika değil mi? <gülüyor> Eminim vakitler güneşli taparmuşum ben. Geçen gelişlerimden birinde canım. Ne dersin? Olabilir. Hmm, Tony şu havluyu biraz çekip düzeltebilir misin sevgilim? Hah, tamam. Ay, ne güzel kadın. Gerçekten öyle. Valentin ah. Chantry'yi tanımadınız mı? Ne nefis şey değil mi? Kocası deli gibi aşıkmış ona. Gözünün önünden ayırmıyor baksanıza. Hakkı var. <gülüyor> Deniz ne güzel Douglas. Hadi girelim. Hadi. Hmm. Ne dedin Denize girelim mi dedim ha, Olur birazdan girerim Ben hemen giriyorum Tony Sevgilim sana zahmet olacak ama üst kremimi odamda bırakmışım Bu güneş sana kurutuyor Getirebilir misin canım Aynen elinde duruyor Pekala hemen getiririm Su Su nefis gelsene. Girmiyor musunuz Baygol? Önce iyice yanmayı severim. karımız çok güzel yüzüyor. <gülüyor> Öyledir. Bense kumsalda oturup oturup tam gideceğimize yakın girerim hep. Hmm, açılmıyor kapak. Ne sinir? Ee, şey, acaba bir... Ben yardım edebilir miyim efendim Aa, Çok teşekkür ederim ne kadar iyisiniz Böyle iyisi beceriksizim ki Ne açmasını bilirim ne kapamasını bunları e Şey kapakları takarken Hep ders kapatırım <gülüyor> Buyurun Aa, Açtınız mı ne çabuk Ay, Çok çok mersi Oturmaz mısınız Şuna bak nasıl da ayarlayıverdi adamı Yakışıklı bir adam gördü mü dayanamıyor herhalde ben kumsalda biraz yürüyeceğim izninizle bayanlar Siz de giriyor musunuz Yok biraz yürüyüş yapayım dedim de, Suda hep kaldınız ah, Yüzmeye bayılırım Denizde o kadar sıcak ki Douglas da bayılır yüzmeye Saatlerce kalabilir suda Bugün neden böyle yapıyor anlamadım Hala gelmedi baksanıza Oturmuş gevezelik edip duruyor o kadın için çok çekici derler ama Douglas o tip kadınları sevmez Neyse Ben girip biraz daha yüzeceğim Aa, Çabuk döndünüz Bay Buharu ee, Oldukça sıcak Günaydın General Banz sabah geciktiniz ee, Ne yaparsınız Gençlerle birlikte olma hoşuma gidiyor ama... ...sizden kadar erkek kalkamıyorum. Raşk olsun general, <gülüyor> hepimizden gençsiniz. E sonra nasıl sonuçlanmıştı o olay? Eski dedikoduları bırakın da yanı başımızda neler dönüyor ona bakın. Görüyorsunuz ya Bay Puaro, kısa zamanda işler ilerledi. Öyle görünüyor. Derken deli adam ne desene ...belki yalnız bir dakika görüştük ama... ...sizi unutmak olanaksız Çıkandım dedi. Aynen böyle dedi değil mi Tony? Hmm. Çok şeker adamdı. Çok da yardımsever. İnsanlar çok iyi bu dünyada. Nasıl diyeyim? Hmm, herkes bana yardım etmek... ...kolaylık göstermek için yarışıyor sanki. <gülüyor> Neden olduğunu bilmem ama öyle işte. Tony'a dedim ki... ...hatırıyor hepsini dediğimi sevgilim. Hı. Hmm. Dedim ki Tony'ciğim dedim şöyle azıcık kıskançlık yapmak istiyorsan şu iyi yürekli adamı kıskanabilirsin dedim. <gülüyor> Gerçekten çok şekerdi çünkü. İnsan kimi zaman böyle iyilere de rastlıyor herhalde. Elbette elbette ama bununki aşırı bir iyilikti canım. Öresine uğraştı dedin ki hem de hiç karşılık beklemeden. Sıf. <gülüyor> ...bana yardım edebildiği için mutlu görünüyordu. Bunda şaşılacak bir şey yok ki... ...size yardım etmek herkesi mutlu kılardı. Eminim. <gülüyor> ne kadar iyisiniz. Tony, Bay Gold'un dediğini işittin mi canım? İşittim. Tony öyle uzun edebi konuşmalar yapmaz hiç. Sessiz, sakindir. Olmadı mı canım benim? Bana nasıl katlanıyor anlamıyorum Bay Gold. Kendisi o kadar akıllı ki... Kafasının içi beyin dolu <gülüyor> Neyse Bense gün boyu saçma sapan konuşmaktan başka bir şey bilmem Allah'tan kızmıyor bana Zaten nedense kimse kızmaz Ne yapsam ne söylesem herkesin hoşuna gider Herkes şımartıp duruyor beni <gülüyor> Şu denizde yüzen karınız mı? Evet Bay Tony ee, Ben de artık girsem iyi olur aa, aa, aa. Burada güneşin altında kalmak daha iyi Daha girmeyin denize Tony sevgilim ben bugün hiç girmeyeyim diyorum ne dersin ilk günümüz ne de olsa Ya soğuk falan alırsa? Ama sen gir hadi hemen gir Burada Bay, Bay Gold oyalar beni Hemen gitmeye hiç niyetim yok Karını size el sallıyor galiba baykol Karınız ne de güzel yüzüyor Her şeyi çok iyi yapan becerikli kadınlardandır eminim O tür kadınlardan çok korkarım Benden nefret ediyorlarmış gibi gelir hep Ben öylesine ki Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam Öyle değil mi Tony? Yok canım Aa, Çok iyi olduğun için yüzüme vurmuyorsun biliyorum Erkeklerin bu yanına bayılırım işte. Hep iyi niyetli, sadık olurlar Kadınlar işte öyle değil ...arkadan dedikodunuzu yaparlar... ...iki de olurlar... ...bana kalırsa kadınların garip kıskanç bir yanı var... ...bayan Chantren'in kusursuz olmadığını ileri sürmek... ...o garip kıskançlığın en belirgin yanıdır herhalde... ...tanrım ne aptal kadın... ...ömrümde karşılaştığım en kuş beyinli kadın bu... ...gözsüzüm Dormi... ...sevgilim demekten başka bir şey yaptığı yok... Kuş beyinli bile denemez buna Eminim kafasına beyin yerine pamuk tıkmışlardır Biraz katı bir yargı değil mi bu Öyle öyle kıskançlık örneği bile Diyebilirsiniz hatta Bazı konularda kafasının işlediği açık seçik ortada çünkü Gördüğü her erkeğe saldırmadan Edemez mi bu kadın Kocasına bakın patlamak üzere olan bir bomba sanki Bayan Gold gerçekten iyi yüzüyor. Öyle, bizler gibi ıslanmaktan korkanlardan değil besbelli. Ama Bayan Chantry burada kaldığı sürece bir kez bile suya girecek mi dersiniz general? Oğlum, imkansız. Yüzündeki boyaları akıt bir göze alamaz olur. Gerçi hoş kadın, hoş kadın ama <gülüyor> ağzı biraz büyük. <gülüyor> <gülüyor> Sizden yana bakıyor general Sıranız ama, geldi galiba ama. Yüzündeki boyalara gelince yanılıyorsunuz Çağımızda suya da öpücüye de dayanıklı oluyor boyalar Bayangol sudan çıktı yanlarına gidiyor bakın ha, Kocasını kurttan kurtarmaya çalışacak belli. <gülüyor> Başaracak mı dersiniz Geliyor musun Douglas Su çok güzel sıcacık İyi iyi geliyorum <gülüyor> Araba Hiç akıllıca bir davranış değil bu ona sorarsanız bir kadın kocasına başka bir kadının yanından götürmeye kalkmamalı Onun asıl sahibi olduğunu böylece herkes için de belirlemek cık, cık, Yok hayır bu erkeklerin hiç hoşuna gitmez Kocalar hakkında epey şey biliyorsunuz bakıyorum bayan Pamela Benim değil başkalarının kocaları hakkında Aa, Aradaki önemli fark bu işte Belki haklısınız general ama hiç değilse yapılmaması gereken birçok şey öğreniyorum Yapılmaması gerekenlerin başında şu bayang olduğun gibi bir deniz bonesi giymek gelir sanırım Çok çirkin gösteriyor Bana kalırsa son derece uygun bir bone bu Söz konusu olan güzellik ki saçların sudan korunması değil mi ya? <gülüyor> Bana sorarsanız son derece aklı başında bir kadın bu Bayan Gold. İyi bildiniz General. Ancak en aklı başında kadınların bile dayanamayacakları bazı şeyler vardır. İşin içine Valentin Chantry karışınca Bayan Gold da pek aklı başında davranamaz gibi geliyor. <Gülüyor> Kaptan Tony Chantry'ye baksanıza. Nasıl kızmış, dövecekmiş gibi bakıyor arkalarından. Siz ne dersiniz bütün bunlara Bay Poirot? Şimdilik diyecek pek bir şey yok. Ne no. Komunun üstüne gene bir şeyler çiziyorsunuz. Ha şu meşhur üçgen. Yüz yılların üçgeni. Haklısınız belki de. Oldukça heyecanlı günler geçireceğiz galiba. Başımı dinlemeye geldim buraya sözde Bir süre suçlardan Suçlulardan uzak kalıp dinleneyim diye Bu mevsimde Buranın bomboş olacağını söylemişlerdi Ama aslında Bomboş olmasa da pek de kalabalık sayılmaz Ama Gene de şu Üç beş kişinin arasında bile başımı dinleyemiyorum işte Bir şeyler dönüyor ortalıkta Korkarım bir şeyler olacak Yaklarım belki de benim kuruntumdur. ...ne de olsa kafam hep böyle şeylere çalışır benim. Demekler de ağır geliyor galiba. Onun için kötü bir şeyler olacağını sanıyorum. Cık. Neyse, aşağıya inip terasta rahat bir kahvaltı edeyim bari. Bu saatte hepsi Tek başıma otururum biraz. Oh. Teras boş değil, Birileri var. Ne Yalnızca bir kişi hı, Bu saatte bayan koltuğunda ne ağrıyor ha, Ağlıyor mu ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey, ah. ee, Aa, Siz e... misiniz e Bay Poirot Günaydın Günaydın madem Güzel bir gün değil mi <gülüyor> Öyle Ama biz bu konuda şanslıyızdır zaten Douglas'la ikimiz ne zaman tatile çıksak havalar iyi gider Öyle mi? Douglas'la ikimiz her konuda şanslıyız aslında Biliyor musunuz Bay Fuaro? İnsan çevresindeki mutsuzlukları Kötülükleri gördükçe Kendi mutluluğundan dolayı Tanrı'ya şükrediyoruz Tanrı'ya şükredecek kadar mutlu olmanız Öyleyim adam <gülüyor> Sormayın gerçekten öyleyiz Çok mutlu bir evliliğimiz var Beş yıldır evliyiz düşünün Bir gün bile kavga ettiğimizi hatırlamam bu zamanda herkes kısa sürede boşanıp dururken... ...beş yıl bayağı uzun bir süre değil mi? Bazı kişilere katlanılamayacak kadar uzun gelir şüphecici. Oysa biz evlendiğimiz günden bile daha mutluyuz inanın. Birbirimize her bakımdan uygunuz. Her konuda anlaşıyoruz. Ee, öyle olunca ortada bir sorun kalmıyor elbette. Ee, mutsuz kişileri gördükçe... ...bu yüzden acıyorum işte. Ee, yani kimi? Genel olarak konuşuyorum Bay Para. Anlıyorum. Örneğin Bayan Chantry. Ay, ne, ne ne olmuş Bayan Chantry'ye? Bence hiç de iyi bir kadın değil. <gülüyor> Belki de değildir. Hatta hatta baya kötü bir insan olduğundan hiç kuşkum yok. Ama gene de insan onu acımaktan kendini alamıyor. Çünkü bütün parasına ve güzelliğine karşı, Hay Allah, şu ipliği de bir türlü geçiremiyorum. Neden böylesine titriyor ellerim bilmem. Ne diyordum Bütün parasına ve güzelliğine karşın Erkekleri uzun süre elinde tutabilecek Bir kadın değil bayan Çentri Bana kalsa erkeklerin pek çabuk Bıkacakları tipte bir kadın Siz öyle düşünmüyor musunuz ee, Şahsen O güzel adımın konuşmalarından Çok çabuk sıkılacağım ben, o Kesin Tamam benim dediğimde bu işte Gerçi çekici bir yanı var elbet Erkekler de çocuk gibi oluyor Her şeye inanı veriyorlar. Bu sabah denize gitmemişsiniz bakıyorum Bu güzel günde burada oturup nakış işliyorsunuz Neden işiniz kumsalayın değil mi? Yok O da gitmedi bu sabah Hep birlikte kentin tarihi kalıntılarını gezecektik ama Nasıl olduysa buluşamadık bensiz gitmişler. E, herkes mi gitti? E, hay, hay, yalnızca. Oh, günaydın bayanlar, <gülüyor> Günaydın pavaro. Sizi kaçaklar sizi. Neden gelmediniz denize? Ha? Ah. Bu sabah gelmeyen çok. Sizler ikiniz sonra. Sayın eşiniz Bayan Gold Aa, Bayan Centry de gelmeyenler arasında Ya Kaptan Centry? Yok yok geldi, geldi Bayan Pamela'ya yakalandı ama <gülüyor> Bir sorgu sual ki sormayı Gerçi pek karşılık alamıyor ya Sessiz güçlü erkeklerden biri Anlaşılan bu Kaptan Çentri hani, hani kitaplarda vardı ya <gülüyor> Öyle tipler <gülüyor> Beni biraz korkutuyor o adam Bazen öylesine kara bir öfke kaplıyor ki yüzünü Yapamayacağı şey yok gibi geliyor insana Azımsızlık çekiyordur bana sorarsanız <gülüyor> Romantik karamsarlıkla Ya da çılgın öfkeleriyle ünlenecek kişinin aklında tek derdi Azımsızlıktır bana sorarsanız <gülüyor> Kim bilir? Sizin kocanız nerelerde? Douglas mı? Şey... Bayan Çentri ile birlikte gezmeye gittiler. Eski kentin yıkıntılarına bakacaklardır. Güzel çok ilginç kalıntılar var. Siz de gitseydiniz ya Ben şey biraz, biraz geçindim de aşağı. Özür dilerim. İzninizle içeri girsem Ne kadar da iyi bir kadın oysa. Ben olsam on tane boyalı bebeye değişmem. <gülüyor> Kocası aptalın biri. Elindeki hazinenin değerini bilmiyor da tutup. <gülüyor> neyse, neyse. Ben de gideyim bari. Üstümü değiştireyim. Şu moruk amma da konuşuyor. Evet bay powar. Son dediklerini işittim gelirken. İyi bir kadınmış. İyi bir kadın. <gülüyor> Erkekler böyledir işte. Kılıksız kadınları beğenirler hep. ...ama iş başa düşünce hep o boyalı bebeklerin peşinden koşarlar. Hiç açıcı değil ama ne yazık ki gerçek bu. Mademoiselle, bu ortalıkta dönenler hiç hoşuma gitmiyor. Hoşunuza gitmiyor demek, benim de gitmiyor. Ya da doğrusunu söylemem gerekirse gidiyor hoşuma. Sokak kavgalarından, kazalardan, başkalarının başına gelen felaketlerden... ...arkadaşların çektiği çilelerden hoşlanan kötü bir yanı var insanoğlunun nedense... Heyecan verici bir şey olacak diye beklemek Hoşuma gitmiyor desem yalan Kaptan Chantrey nerede? Kumsalda. Pamela onu sorguya çekiyor Bu sorgudan hiç de hoşlanmadığı belli üstelik Yanlarından ayrıldığımda adam öldürmeye hazır gibi görünüyordu Pamela kendi kendine eğleniyor ama Ufukta kara bulutlar var inanın Anlamadığım bir şey var Yok canım anlaşılmayacak bir şey yok ortada Ama ne olacağı belli değil Heyecan verici olan da bu zaten Dediğiniz gibi madem Gelecek Kişi kaygılandırıyor Ne garip bir konuşma tarzınız var Bay Pohara. Hoşsunuz doğrusu Ben de artık gideyim içeri Öyle yeminden önce üstümü değiştirmem gerek Aa, Bakın kimler de geldi Hayatlarından pek de memnun görünüyorlar Gerçi Bay Gok, süt dökmüş kediye benziyor ya... gene de mutluluğu yüzünden okunuyor. Belki de sütü dökmedi de içti. <gülüyor> Şimdilik hoşçakalın Bay Poaro. Güle güle mademez. Günaydın Bay Poaro. Bayan Çentri ile birlikte eski kenti dolaştık. Marjorie gelmek istemedi de. Öyle mi? Yani? Douglas bana bir pembecin söylesene. Şu anda istediğim tek şey pembecin. Hemen gidip getireyim... Ee, Siz de bir şey ister miydiniz Bay Ay, Puaro hayır, hayır teşekkür ederim hmm, Öylesine yoruldum ki Bay Puaro Aa, Bakın Tony de geliyor Yanındaki bayan Pamela din. mi ee, evet, evet Tony sevgilim deniz güzel miydi Aa, Ne oluyor bu adama böyle <gülüyor> Suratıma bile bakmadan geçti gitti Aa, Günaydın Güzel bir sabah geçirdiniz mi bari Harika eski kente gittik e, İzinize bayanlar e, Güle güle Bay Poirot ev sonra bayan pembe Pembecin hazır değil mi da Bir dakika god e, Bana da bir sürü kesti lütfen Baş üstüne Şu kaptana bakın tanrı aşkına Bay Poirot Tam bir hayvan Ne olabilir Allah bilir dövüyordur kızcağızı ah, Allah bilir Günaydın Bay Puaro. Garson, bana bir pembecin. Buyurun Bay God. Bu sizin pembeciniz. Bu da sizinki Bay Chantry. Kime gidiyorum pembeci? Bayan Chantry'ye götürüyorum. Ya. Yeah. İyi günler Baylar. Aa, i̇yi günler. Garson, bana bir pembecin daha. Buyurun. Valentin beni öyle kolay kolay başından savacağını sanıyorsa çok yanılıyor. Bundan önce oyuncak ettiği aptallara benzemem ben. Karımı başkasına kaptıracaklardan değilim. Bay Poirot! Bay Poirot! Bekleyin biraz geliyorum. Aa, burada bile yakalandım ne istiyor bu kadın benden? Ben... Sizi. Yalnız konuşmak istiyorum Ne olur yardım edin bana O kadar mutsuzum ki Ne yapacağımı bilmiyorum Yol gösterin bana ne olur Ne oh. yapacağım Tanrım ne yapacağım ben Ne oldu Neden öyle bakıyorsunuz bana Benden öğüt mü istiyorsunuz madam? Bunun için mi geldiniz Evet, evet yani... Buyurun öyleyse iyi dinleyin ödümü Hemen gidin buradan Çok geç olmadan gidin Anlamadım İş işten geçmeden adadan ayrılın diyorum Adadan ayrılmak mı? Öyle dedim Ama neden? neden? Öldüm bu Canınıza Bak. değer veriyorsanız gidin Ne demek istiyorsunuz? Korkutuyorsunuz beni Korkutmak istiyorum da ondan Ama gidemem Gidemem Douglas gelmez ki benimle o kadın bırakmaz Öyle bir yakalamış ki her şeyiyle elde etmiş kocamı Onun aleyhinde bir tek söz söyletmiyor Douglas Onun her dediğine de kayıtsız şartsız inanıyor Deli gibi seviyor onu ...kocası dövüyormuş sözde... ...zavallı masum bir kadıncağızmış... ...bütün bu palavraları yutuyor... ...beni düşünmüyor bile artık... ...ben yokum onun için... ...özgürlüğünü istedi benden... ...hemen boşanalım dedi... ...kocasından boşanıp onunla evleneceğini sanıyor... ...aysa Chantry bırakmaz karısını... ...apaçık görülüyor bu... ...his kadın... ...dün akşam dalgılsa kolunda çürükler göstermiş... ...kocasının yaptığını söylemiş... ...Douglas deliye döndü... ...öylesine iyi yüreklidir ki aslında... Korkuyorum korkuyorum başımıza neler gelecek ne yapayım söyleyin bana Söyledim ya iş işten geçmeden önce adadan ayrılın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E ee, ne olacak dersiniz Bay Poirot sizin üçgen gittikçe gelişiyor Dün akşam yemekten sonra iki yanına iki erkeği almış Kurulup duruyordu Valentine Chantry Adamlar dövecek gibi bakıyorlardı birbirlerine Tony Chantry içkiliydi de üstelik Douglas Golda düpedüz hakaret etti Öteki kendini kaybetmedi Çok nazik davrandı Kadını görseydiniz hayatından bir memnundu ki Ne olacak dersiniz Korkuyorum Mademoiselle, çok korkuyorum Ay, Hepimiz korkuyoruz Ama siz bu gibi işlerden anlarsınız değil mi bir şey yapamaz mısınız acaba Elimden geleni yaptım Öyle mi ne yaptınız Bayan Golda hemen adadan ayrılmasını söyledim Öyleyse yani sizce Evet mademoiselle Ama olamaz Böyle bir şey yapacak bir adama hiç benzemiyor Aslında çok iyi bir çocuk O çentri karısı aklını başından almış yalnızca Asıl suç kadında Onun uğruna cinayet işlemi göze alamaz Cinayet değil mi sizin aklınıza gelende Benden önce başka birinin de aklına gelmiş matematel. Namuslu hayvan. Ne sanıyorsunuz beni siz? Karımla bir oynup bana oyun oynayacaksınız ha? Olmaz, olamaz. Ben hayatta kaldığım sürece Valentin benim karım olacaktır. Hı? Baylar amma da garip gelişiyor değil mi Bay Fuarov Kavgayı işittiniz yemekten önce. Şimdi ise nasıl olmuşsa olmuş barışmışlar. Aa, i̇kisi yan salonda bilardo oynuyorlardı biraz önce... Kırk yıllık dostlar gibi. Aa, varantin Çetri ile bayan Gold ise akşam dizintisine çıkmışlar. Yanlarını öteki bayanları da alıp. Garip garip. İnsanoğluna hiç akıl ediremiyorum. İşler iyice karışıyor. Bana kalsa tersine. Artık anlaştıklarına göre korkacak bir şey kalmadı. Ah, işte bakın geliyorlar. Nasıl geçti oyunu nasıl ha Arkadaş çok iyi oynuyor Çabucak yendi beni Yok canım şans eseri oldu İnanın ne içersiniz gidip bir garson bulayım da söyleyeyim Zahmet olacak Bana bir pembeci Oldu siz general ha, Ben de bir viski soda alayım <gülüyor> Ben de öyle Size ne söyleyeyim Bay Poirot? Çok zahmet ediyorsunuz gerçekten. Bir siro de Kasi lütfen. Siro ne? Anlayamadım kusura bakmayın. Böğütlen suyundan yapılmış bir şorup. Ha ha ha Bir likör çeşidi olmalı. Burada var mı? Ben hiç adını duymadım da. Burada var evet ama likör değil. Her neyse. Garip bir şey işte. Gidip getireyim. İşte içkilerimiz Bu saatten sonra salona servis yapmıyorlarmış Kendim getirdim Çok zahmet oldu size Teşekkürler Bu da sizinki Bay Cantrey Eksik olmayın <gülüyor> oh, İşte hanımlar da geldi Tanrı <gülüyor> sevgilim hmm. Harika bir gezinti yaptık ya. <gülüyor> Bayan Gold aklıyla yaşasın Sen de gelmeliydin sevgilim Bir dahaki sefere artık ne içersin karıcığım Bana pembecin canım Ya sizler bu kez ben getireyim Baygolda zahmet olmasın Peki oldu Ya siz bayangol e, Portakal suyu mümkün mü acaba Elbette hemen getiririm <gülüyor> e, Sen benim pembecini iç istersen Valentin kendime yeniden alırım Oldu canım Ay öylesine güzeldi ki Douglas Keşke sen de gelseydin. Keşke. Kusura bakmayın pek susadım. Ben sizleri bekleyemeyeceğim. <gülüyor> Sağlığınıza. <gülüyor> <gülüyor> ah, dünya varmış. Ee, nereleri gezdiniz bakalım ha? Ne var? Ne oldu? Sen oluyorum Tanrım. yüzüm boş. Ah. Bayan Tencel ne oluyor kızım? <gülüyor> Abi hemen niye hekim çağırdın? Tanrım ne yapabiliriz? Ne oluyor Ne olur hadi. hadi, hadi, hadi. Ne var? Bi bilmiyorum. İçkin... Ay tadı... oh. oh. içkinin tadı bitti. O oh. içkinin ne? Pembecinin tadı. Ha? Benim hiç kimde o. Gol. Bana getirdiğin içkiye ne koymuştun namussuz herif? Bana hiç Oyalan, bil. Hiçbir... O bir hekim. Oh, ey, korkunç, akıl almaz bir şey. Beş dakika içinde ölü verdi. İnanın bütün gece uyuyamadım. Sarsıcı bir olay gerçekten. Ölüm mü daha korkunç cinayete kurban gitmiş olması mı bilmiyorum. Cinayet, hem de burada, hepimizin gözleri önünde. Aklı almıyor insanı. Oh, sizin de suçunuz var Bay Poirot. ...bir şeyler yapmalıydınız, engel ha, olmalıydınız. ne yapabilirdim ki? Ha, ne bileyim ben, polise haber verseydiniz ne ya... Ne diyecektim ki polise? Cinayet işlenmeden söylenecek ne var? Birisi aklına cinayeti koymuş mu deseydim? İnanın yavrum, bir insan bir insanı öldürmeye kararlıysa eğer... Öldürülmesi düşünülen kişiyi ikaz etseydiniz? İkazlar işe yaramaz bazen. O zaman... O zaman katilin kendisiyle konuşsaydınız Ne bileyim Onu ikaz etseydiniz Ne yapmak istediğini bildiğinizi açıklasaydınız En iyi yol budur kuşkusuz Ama o zaman da canilerin en belirgin özelliği İkazı yararsız kılar Neymiş canilerin belirgin özelliği Kendini beğenmiştik Her cani yakalanmayacağından emin olarak işe girişir Hı, Oysa ömrümde böylesine aptalca bir suç işlendiğini işitmedim Çocukça bir cinayet aslında Her şeyi öylesine aptalca yapmış ki Yakalanmayacağını düşünmesi bile gülünç Nitekim polis hemen tutukladı Douglas Gold'u Gerçekten de çok aptal bir adammış Douglas Gold Akıl almaz bir aptallık canım Zehirin geri kalanını bile Neydi o zehirin adı Bir tür e, stropantin doğrudan doğruya kalbi durdurur Geri kalanını cebinde bulmuşlar öyle mi Öyle e, Peki böyle bir aptallık yapılır mı yani e, Belki cebindekini atacaktı da Yanlış insana zehirlenmesiyle Ne yapacağını şaşırdı of, Düşünün bir kere ne sahne Aşık Strohpantini kocanın bardağını boşaltıyor Tam başını öte yana çevirdiğinde Zehri sevdiği kadın içiyor Hii, Ah Tiyatroya yaraşır bir sahne doğrusu hmm. Ay şu sizin hmm. meşhur üçgeniniz hmm. Sonunun böyle olacağı Kimin aklına gelir Benim aklıma gelmişti Ama tuttunuz bayan Gold'u ikaz ettiniz Adamı neden ikaz etmediniz ki Douglas Gold'u mu Yok canım kaptan Chantry Asıl engel oydu Tehlikede olduğunu söyleyebilirdiniz ona Douglas Gold nasıl olsa karısından boşanacağına inanıyordu besbelli. Zavallı bayan Gold... sesine vurur lokmasını ağzından al cinsinden bir kadın zaten. Ama Chantry inatçının biriydi. Karısını boşamayacağı açıktı. Hmm. Chantry ile konuşmam hiçbir işe yaramazdı. Hmm. Haklısınız belki de. Ne yapacağını bildiğini söyleyip kovardı sizi. Ama ama gene de yapılabilecek bir şey vardı gibi geliyor bana bu korkunç cinayeti önlemek için. Bir ara Valentin Chantry ile konuşup adadan ayrılması için onu ikna etmeyi düşündüm gerçi. Ama söyleyeceğim şeylere... ...inanmayacağını biliyordum. Böylesi bir şeyi anlayamayacak kadar aptaldı. Zavallı kadını aptallığı hayatına mal oldu. Ama onun adadan ayrılması zaten bir işe yaramazdı ki... ...adam da kalkıp peşinden giderdi. Hangi adam? Douglas Gold elbette. <gülüyor> Douglas Gold'un onun peşinden gideceğini mi sanıyordunuz? Hayır el hayır yanılıyorsunuz. Tamamen yanılıyorsunuz. İşin gerçeğini anlamamışsınız daha demek... Valentin Chantry adadan ayrılsaydı... ...kocası da gidecekti onunla. E, normal değil mi bu? O zaman da cinayet başka bir yerde işlenecekti. Anlamadım. Aynı cinayet başka yerde işlenecekti diyorum. E Kaptan Chantry karısını başka bir yerde öldürecekti. E e neler söylüyorsunuz siz? Valentin'i öldüren... ...Kaptan Chantry'dir mi demek istiyorsunuz? Evet. Hem de gözünüzün önünde yaptı bu işi. Oh. Douglas Gold içkileri getirdi... E e ...şentribüydum bile içmeden bekledi. Derken hanımlar... ...salona girdiğinde... ...herkesin dikkati kapıdan yana çevrildi. Hı. Kaptan stropantini elinde hazır tutuyordu. Bardağın içine boşaltı verdi. Biraz sonra da aşırı bir nezaketle içkisini karısına takdim etti. O da içti. A ama... E ...ama zehiri Douglas Gold'un cebinde bulmuşlar ya. Hepimiz can çekişen kadının çevresine toplandığımızda... ...Centry kolaylıkla koymuştur paketi Golden cebine. Peki ama gene de anlamıyorum. Üçgen. E, e, siz kendini söz ettiniz üçgende. Ortada bir üçgen var dedim evet. Ama sizin gördüğünüz üçgen yanlıştı. Çok iyi rol yapan bir takım kişilere inandınız. Gerçeği göremediniz. Hem Tony Chantry'nin... ...hem de Douglas Golden... ...Valentin Chantry'ye aşık olduğunu sandınız. Zaten öyle sanmanız isteniyordu. Douglas Gold, Valentine Chantry'ye deli gibi tutkun olduğu için Kocası da kadını boşamamakta direndiği için Dayanamayıp onu öldürmeye kalktığına Valentin Chantry'nin zihiri korkunç bir yanlışlık sonucu içtiğine inandırır Evet Zaten siz buna inanasınız diye düzenlenmişti Oysa bunların hepsi numaraydı Tony Chantry Epidir karısını öldürmeyi tasarlıyordu Ondan bıkmış ve daha halde sıkılmıştı Onları ilk gördümde anladım bunu Kadınla belli parası için evlenmişti Şimdi ise başka bir kadınla evlenmek istiyor Hı? Onun için Valentin'i ortadan kaldırıp parasına konmayı planlamış Bunun için de cinayet gerekliydi elbet Başka bir kadını mı seviyormuş? Evet öyle O kadın da ufak tefek, silik, sessiz Marjorie Gold'dan başkası değildi Yüzyılların üçgeniydi söz konusu olan doğru Ancak siz o üçgeni tersinden gördünüz İki erkeğin ikisi de aldırmıyordu Valentini aslında. Kadının aptalca kendini beğenmişliğiyle Marjorie Gold'un ustaca oyunu... ...ve hatta sahne yönetmenliği uyandırdı herkeste bu yanlış izlenimi. Çok akıllı bir kadın Marjorie Gold. O kadın kendi halinde sessiz görünüş içinde müthiş çıdışı aslında. Aynı tipte dört kadın tanıdım. Biri kocasını öldürmüştü ama beraat etti... Oysa herkes katilin olduğunu biliyordu. Bir başkası teyzesini, sevgilisini ve iki erkek kardeşini öldürdü de ancak beşinci cinayetinde bir dikkatsizlik yapıp yakalandı. Ötekilerden biri asıldı, biri de zar zor kurtuldu. Bu Marjorie Gold aynı onlar tipinde bir kadın. Yüzünü görür görmez anladım. Bu tipler için suç işlemek, su içmek kadar kolaydır. Akıllı, e, soğukkanlı olurlar. Bu cinayeti de onun planladığından kuşkum yok. Söyleyin bana, Douglas Golden Valentine Chantry'ye aşık olduğuna dair ne kanıt vardı ortada? Bilmiyorum. Biraz düşünün göreceksiniz ki Marjorie Golden sızlanmalarından... ...bir de kaptanın kıskançlık gösterilerinden başka hiçbir şey yoktu. Değil mi? Ah. Ha? Anladınız mı şey Korkunç bir şey bu. Çok akıllı bir çift olduklarına şüphe yok. Burada yeni tanışıyormuş gibi yapıp... ...cinayeti işlemeye karar vermişler. Hele o Marjorie Gold... ...soğukkanlı şeytanın biri o. O aptal masum kocasını... ...dar ağacına göndermekte... ...en ufak bir sakınca görmedi. <gülüyor> bir an bile yüreği burkulmadı. Peki ama ne olacak şimdi? Dün gece zavallıyı tutuklayıp götürdüler. Öyle ama daha sonra ben polis şefiyle görüştüm. <gülüyor> Gentry'nin... ...bardağı zehri boşalttığını görmedim. Doğru. Ben de herkes gibi kapıya bakmıştım hanımlar geldiğinde. Ama... Valentin Chantry'nin zehirlendiğini anlar anlamaz... ...gözümü kaptana diktim. Her davranışını izledim. Sehir paketini Gold'un cebine koyduğunu gördüm. Evet, her yerde sözüne inanılan... ...iyi bir tanım ben. Önüm dünyaya yayılmış bir kez. Burada bile adımı işitmişler elbet. Benim anlattıklarımdan... ...hiç kimse şüphe edemez. Peki ne oldu yani Kaptan Chantry'yi dikkatlice sorguya çektiler Önce normal yapmaya kalktı ama Aslında akıllı olan o değil Çok geçmeden her şeyi itiraf etti Yani Douglas Gold'u serbest bıraktılar mı Evet Ya Marjorie Gold İkaz etmiştim onu Tepenin üstünde karşılaştığımızda Cinayeti önlemenin tek yoluydı. Ondan kuşkulandığımı belli ettim Bir açık açık söylemediğim kaldı ne demek istediğimi bal gibi anladı Ama kendini aşırı akıllı sanıyordu Hayatına değer veriyorsa adadan ayrılmasını söyledim Kalmayı ye tuttu e, Tabi başı belaya girdi e, Bir pembe cin alır mıydınız? E, zehirsiz cinsinden tabi <gülüyor> Yüzyılların üçgeni attı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Agatha Christie Çeviren ve Radyo uygulayan Yalçın Öktem Reji Zehni Küçümen Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Herkül Poirot Nübite Doğru, Pamela Gül, Gül, Gül. Sara Filiz Toprak Valentin Şantri Alev Gürzap Tony Şantri Ersan Uysal Majori Gold Ayşegül Yalçın Douglas Gold Amni Yalçın General Barnes, İsmet İsmetay Varmen Zihni Göktay Radyo tiyatrosu sona erdi Hoşça kalın sayın dinleyiciler.